Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Mimari Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cengdere'de ee, İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Ee, İzmir röportajlarına devam ediyorum. Bu da benim tekrardan stüdyoya uzak olduğum anlamına geliyor. Ee, dinleyenler bilirler. Ee, bir süredir İzmir'deyim ee, ama burada olan bir tane ilginç şeyler var. Ee, Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz Mimarlık piyasasının kendisi İzmir'de hareketlenmiş durumda. Mimarlık demeyeyim belki bunu, inşaat sektörü de diyebiliriz buna. Tam da işte kazalar, inşaatlar, büyük yatırımcılar vesairenin böyle gündemi harmanladığı bir anda bir yandan aslında şeyleri konuşmak istiyorum ben. Şehirde nitelikli mimarlık işleri yapan firmalar kimler, ne tür işlerle uğraşıyorlar, Bizim onları fark etmemizi sağlayan delikteki bakış açısına hangi eğitim, deneyim alımından elde ettiler. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Burada da hak geçmesin, ona da bir selam söyleyelim. Şu an aslında Demirci Mimarlı ofisindeyiz, birazdan onlarla konuşacağız ama beni onlarla tanıştıran, yani Alper Gürçin'le tanıştıran Noyan Goro'la da buradan bir selam söyleyelim. Onunla da bir röportajımız yakında gerçekleşecek bu İzmir Mimarlı serisi içerisinden. Daha önce Evren Başkuyla zaten konuşmuştuk, onunla ilgili yayınların podcastlerini web sitesinden bulabiliyorsunuz acikmimarlık.blogspot.com adresinden bir de Açık Radyo'nun kendi sitesinden polkestere ulaşmak mümkün. Ben şimdi biraz heyecan dağıtmak ve <gülüyor> tatlı bir giriş yapıldığınız için biraz daha uzattım. <gülüyor> ee, sevgili Alpay, ee, teşekkür ederim öncelikle beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Heyecanlı e, bir e, Konumuz var. Ama aslında kayıt olmadığı zaman çok güzel konuşuyor. O yüzden kendi yanında Burçin de, kendinin yanında Burçin de ki burada. Aslında onlar ayrıbaz, biraz ikili. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem, hem devletin bağlı resmi <gülüyor> nikahı hem de şirketteki ortaklıkla biraz bahseder misiniz bize? Demirce mimarlığı, yani nasıl oluştu, nasıl kuruldu, ne zamandan beri var? kaç kişilik bir ekip, nelerle uğraşıyorsunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi nitelikli olarak adlandırdığınız için biz de elimizden geldiğince sektörde kendimize ait bir duruşu sergilemeye çalışıyoruz. Yani, nitelikli, nitelikli olarak adlandırılması bizim için son derece, onur edici bir durum. Biz, Burçin'le birlikte 99'da yılında tanıştık, okulda öğrenciyken ee, ve birlikte o zamandan beri çıktığımız bu e, mimarlık serüveni veya bu yolculuğun adı olarak, demirci olarak e, adlandırdı. E, kendisinin evlenmeden olacak söylediği Demirsoy, benimki demirci, e, olarak bir yere geldiğimizde demir parantezli de bizce anlamı taşıyan demirce olarak yolumuzda <gülüyor> e, girmiş bulunmaktayız. basamakları teker teker kendimizi çıktığımızı düşünüyoruz. Peki hangi üniversite bu? bu? Bu psikologist. İzmir, İzmir. İzmir merkezdi. Yani. merkezdi. E, 970 Mimarlık e, Fakültesi o zamanlar Alsancak Stadionu'nun Daha sonra Ucadırlattı, Mastaköy'e taşındı. Biz e, taşınmadan evvel ki e, son öğrenciler Deniz, bizden bir yıl sonra galiba taşındı. 2002'de taşındı galiba. Sizin bir e, yarı resmi tarihinizle beraber şehirdeki mimar pratiği falan da konuşalım istiyorum bir yandan Nasıl bir ekipte ilk başta iki kişi miydiniz sadece? Yoksa hep böyle bir şekilde dönen işler mi sizin yanınızda sizde bu işlerin sorumluluğunu alan insanlar var mıydı? Sonra iş nitelikleri neydi? Zamanla ne işler yapar oldunuz? Şu gün yani artık bugün mesela ofis kaç kişiydi falan? Bunları da artık Mezun olur olmaz tabi kendi işimizi yapmadım ama hani Demirce olarak hani e, bu süreci isimler için hep Demirce diyor, 99 e, yılından beri diyoruz da e, Mezun e, olduktan sonra ben e, bir dönem toz koparan mimarlığıyla çalıştım. E, daha sonra e, okuldan çok sevdiğim hocam Dün Kılıç e, ve eşi Metin Kılıç ile birlikte e, çalıştım. Daha sonra da bir kare inşaatı gibi bir firmada e, mimar olarak çalışmalarda e, bulundum. O dönemde Burçin'in e, yine dönümsel arkadaşı ve Metin birlikte bir çalışma e, durumu oldu. Daha sonra da Tisan diye bir firmada çalıştım. Pepe'nin araya da bir askerliği sıkmıştırdı. Mezun olduğumuz zaman da piyasada inanılmaz derecede bir şey vardı durumu farklı inşaatın yok ki yoktu, yoktu. Ee, ve benim me ee, artıcilerim olarak geçen metin kılıç tutuyorumuz yani yer kılıç e, kulesiyle çalışmamda onunca bir süreçte sadece bir adet iznin ardından soğan bir far paçığı şey, habi e, far e, Stand. standart tasarladı. Ee, ve hani e, şey yok bu yaprak kaldılamıyor. E, inşaat sektöründe. eee askere gidip geldikten sonra e, bu bugene demek ki uygun bekliyormuşuz. E, hadi ya, biz kendimizce çizdiğimizi oluşturun bir artık yola girelim e, dediğimiz bir dönemi demek ki, kendimizi o zaman hissetmişiz. E, ben hani, işe girmedim ve hayır hani, bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, ve hani bazı şeylerin olumlu dönmesiyle birlikte e, bu de bana katıldı. Ee, okuldan iki arkadaşımız da e, daha sonra süreç içerisinde bize katıldı. Daha sonra fikir ayrılıkları biz yine de devam ettik. O ikili ayrı bir şekilde devam etti. Ee, ve ondan sonra da e, basamakları hani hakikaten e, hazmeli hazmeli. İzmir ölçeğinde, yani o hazmetli süreçte İzmir ölçeğinde ve hani İzmir'in devinimleri e, özellikle İstanbul'a çok çok yavaş olduğu için e, sallam zındırarak <gülüyor> ilerlemeyi e, kaydettik. E, ve aslında e, İzmir'de bizim e, İlk başlarda çok fazla deneyimimiz olmadı. Ee, Didim'de bazı işler yaptık, Bolton'da işler yaptık, hatta Azerbaycan'da iş yaptık. Ama e, mimari anlamda İzmir'de çok fazla iş yapamıyorduk, bir yani, de o kişi yapıyorduk. Algılanmıyordu yaptıklarımız, ee, ta ki e, Polkart firmasının e, Emreoğlu ile birlikte e, o kartlarla da projesinin gerçekleştirileceği kadar. E, o zaman hani mimarın e, tasarımıyla birlikte bir e, gayrimenkul geliştirmesi e, ne şekilde olabileceği mimarın e, pozisyonunun e, nasıl bir pozitif katkı e, gerçekleştirebileceğini e, sanırım ondan sonra İzmir'i fark etti. Çünkü çoğu proje gerçekten bir milat gibi oldu yapılı çevrede köze üniteliğin değişmesinde ki aslında yani o güne kadar da kaynakların belki ne kadar garip bir şekilde biraz savrulduğunun da bir göstermesi çünkü bir şekilde şehirden iş alamayan bir yani sayısı karşılabilir ama yine de benim sayıda nitelikli proje üretebilecek olan mimarik firması aslında hep böyle bu şekilde hizmet edemeden bir şekilde dediğim gibi yoldan bir şokları yakın turuna kaldı. Ya da kendini farklı nitelikteki yani kentsel mekana yansımayan başka projelerle var etmeye çalıştı. İkinci konuk projeleri, fabrika yapıları vesaire gibi yani şeylerin merkezini inşa edebilme durum. Çünkü galiba o projeyle beraber bu yapma-satma yani galiba meklif yatırımcılığının çevresindeki tabii ki hani esas hacim olarak da öyle. çünkü büyük bir çünkü o sadece ikliosik bir yapsat operasyonu olarak değerlendirilemez. Ama ilk defa galiba yukarı mekul geliştiriciyle de tasarımcı yani nitelikli bir tasarım ya da nitelikli bir tasarımcıyla e, katma değeri yüksek bir iş yapılabileceği ve bunun şehirin algısında kendi kentsel mekanın biçimlenişine katmasının olabileceği tamam bir özel konut projesi. Giremiyorsunuz edemiyorsunuz ama yani cepheleriyle bile bir fark yarattı o proje. Ondan sonra da galiba e, işler değişmeye başladı. Belki tek o proje değil tabii. Yine başka başka Şimdi şeyler vardı bir ama. Bir oldu. Yani, yani evet. O önce müşterilerimizin de söylediği bir şey var zaten müteahhitlerin. Bundan önce tabeladan satış yapabiliyorduk. Artık o devir geçti. Hı -hı. Yani farklı olmak zorundayız iyi ürün kullanmanın yanı sıra farklı tasarımla hmm. e, hizmet etmemiz gerekiyor diye e, söylemleri var. Çünkü müşteri bilinçleniyor ve farklı şeylerin yapılabildiğini görmeye başlıyor. Görünce de istiyor. Hani hmm. aynısı değilse bile en azından çabalanmış, diğerlerinden farklı bir şey e, yapara vermek istiyor. Zaten fiyatlar çok yüksek olarak hmm. O yüzden öyle bir yarış başladı artık ve herkes... Farklı şeyler yapmak isteğiyle bizlere gelmeye başladı, bu bizi mutlu ediyor. Şimdi e, ne gibi projelerle uğraşıyorsunuz mesela, e, şey olarak, yani yapı program olarak, komut ağırlıklı mı yoksa ne bileyim işte ofis binaları mı? Çünkü o da İzmir'in geleceğe ilgili bir tartışma konusu bir yandan, onu belki e, aradan sonra daha fazla tartışabiliriz. Hani ofisler yapılıyor ama hani firmalar nerede vesaire gibi. Sizin şu anda uğraşanlarınızda neler var? E, Ağırlıklı konut var İzmir'de. E, ticari emsali olan bölgelerde dahi e, ki ticari emsali olan noktalarda e, konut olarak bir tek kullanamıyorsunuz yani bir e, bildiğim kadarıyla e, muhtardan e, ikanelik yakalamıyorsunuz Hüseyin Bezidi ile. Fakat hani onları da ikinci konut olarak özellikle bir artı sıfırı bir artı 1 e, gibi e, kullanarak e, üniversitelerin çevresinde e, öğrencileri kiralamak üzere bir e, gayrimenkul geliştirme mantığı asıl oldu. E, o yüzden artık konuk çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Onun yanı sıra çok evet, senedir özellikle e, de üniversitelerin çevresinde, boğulamda bir e, O da İzmir için enteresan bir, bir dinamik değil mi? Yani özel üniversitelerin sayısının artmasıyla beraber şehirde e, Farklı mimari işlemi bulmuştular. Yani çok güzel. Özellikle yine e, eski sanayi siteleri ya da nasıl diyelim e, belli firmaların küçük çaplı depolarının ya da imalatıhanelerinin olduğu küçük fabrika yapı ve arsalarının olduğu bölgelerde bir şekilde üniversitelerin binalarını almaları beraber onların çevresindeki yapı niteliği de oraya yönelik mimari yaklaşımlar da değişti. Evet, kesinlikle. Tabii sadece e, talep e, bu yönde olduğu için e, arzı da bu noktada konutlı sınırını tutmak istemiyoruz. Otel, hmm. e, fabrika Eğizim gibi yapılır. eğitim yapısı yapıları gibi e, çeşitliliği arttırmaya çalışıyoruz. Bu bizim e, zinde kalmamızı da sağlıyor. Aslına bakarsanız yarışmacı bir ofis değiliz ama e, Arada fırsat buluruz <gülüyor> bisek, yurttan kaynaklı bilemiyoruz ama fırsat bulursak yarışmaya da katılmak istiyoruz. E, Bugün ne kadar katıldığımız yarışma sayısı, en fazla sanırım 6-7 civarı, o, o, o öyle bir rakam olma gerek. E, en son katıldığımız yarışma da Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu e, lise antresi yarışmasıydı. Orada da e, eee 1. Mersin merkez vadisinde. Evet Mersin merkez böylesi birincilik e, layık gördü. E, sağ olsunlar şey jüri üyelerimiz. E, onun uygulama projelerini, ön projelerini çiziyoruz. Onu teslim edeceğiz. E, bu e, yarışma eee düsturunu e, aslında çok e, yani bu kendi zihninde tutmak adına tekrar altını çizeceğim. Çok istiyor, istiyoruz ama hani sanırım onun içinde bize uymayan, tam da bizim kriterlerimize, kriterlerimizle bağdaşmayan bazı noktalar var, o rahatsızlıktan ötürü sanırım o sayıyı arttıramıyoruz. Fakat piyasa dediğimiz talep edilen projelerde, ofis içerisinde muhakkak kendi aramızda hani yarışma yapmaya çalışıyoruz her proje için en az 2-3 alternatif kendimize yapıyoruz ve bunlar aslında beğendiğimizi ee, sunuyoruz sadece bir tanesini sunuyoruz çok nadir anlaşamadığımız ve gruplar arasında anlaşamadığımız noktada ikisini birden sunumda yaptığımız olabiliyor hani bizim en azından yarışmacı tarafımız böyle kendi içimizde kaç kişinin 1-2 damasını dönüşüyor? Şu an e, 16 yıl buldum sanırım e, ama hani gelecek arkadaşlarımız var, onlarla birlikte 20'ye doğru gidiyoruz şey anlamında. E, rakam biraz İzmir ölçeğinde özellikle e, şey, e, büyük bir rakam gibi gözüküyor ama burada da biz e, bugüne kadar demirce olarak yol aldık fakat artık demirce arkiteks yani demirce mimarları olarak e, isimlendiriyoruz kendimizi. E, ve kişisel e, sorumluluklarla birlikte e, proje yöneticiliğini arkadaşlarımıza verdiğimiz zaman o bilinçle birlikte e, kendi o tür kontrolümüzü sağladığımız için e, herkes kendi işini yapmasından kaynaklı daha kolay oluyor. Yani büyümek bizi artık bu anlamda korkutuluyor. Yani şey böyle, sorumluluk verildiği süreç ofis içerisinde Ofisi yönetmekle sorumlu olan kişilerin de üstündeki biraz hafifliyor bazen. Çünkü kişiler kendi işleriymiş gibi davranırlarız ama aldıkları büyük sorumluluk haber. Yani bir projenin bir kenarından tutup da belli bir şeyi çözmekle uğraşmak yerine projeye toplam bir sahiplenme geliştirildiği zaman ki benzer örnekleri aslında yani Türkiye ofisleri içerisinde de var aslında bir e, ofis ekollü tadındaki durum gelişmiş oluyor. Ee, bu da aslında e, özellikle belli tasarıma, vizyon hedefleri olan ofislerin bence gerçekleştirilmesi Yani bir okul gibi olmaya başlıyor. Evet. İşte kendi içerisindeki ufak e, rekabetleriyle ondan sonra daha iyi yapabilme arayışı içerisinde her bir bireyin, ofis içerisinde her bir bireyin kendi sahip olduğu yetenekleri masaya getirmesiyle. Daha doğrusu sahiplenip, ben bu yetimi de burada kullanabilirim denesiydi. Ee, gerçekten bir ekor ofis haline dönüşmüş oluyor aslında. Ve yani bu yarışma yapmak yapamak mevzusunda da yani onları da geride bırakabilen belki daha, daha iyi bir noktaya götüren bir şey olabiliyor bu benim bakış açıma göre. Çünkü bu genelde çok tercih, yani her zaman tercih edilen bir şey değildir. Bazı ofislerde hep o senior architect ya da işin başındaki e, marka, karakter her kararı verir ve onun çevresinden geçer. Diğer çalışanlar da burada bunu söylemeye de yok. Hani ben buradan ne zaman başka bir yere kafa atarım diye <gülüyor> Çünkü kendini ne o projeye ne de o mekanına ait hisseder. E, ben de bunu gerçekten dile getirmek Hani yani İzmir bölçeğinde de böyle bir arayışın peşinde oluyor. Ancak bence kıymetli bir şey. Biraz şehri çekiştirelim. Özellikle bu mimarlık, Bank meselesinde iş alıp verme yöntemleri niye biraz konuşalım, şehirde nasıl ilerliyor zaten az da bir zamanımız kaldı. Sonra da toplayalım. Uzun zaman gerçekten çok mücadele ettik. Hem olumlu hem gelişmeler var. Yani iki tane yöntem var zaten. Bir firmalar direkt teklif alabiliyorlar bizden ve ona istinaden proje çizdirebiliyorlar. Ee, ama bu konu çok suistimali açık bir konu. Kimisi işte bunun karşılığını vermek istemeden direkt e, ilave eden proje istiyor. Ve 4-5 tane firmaya gidip, 4-5 tane firmadan proje istiyor. sonra da çok lankayt bir şekilde bu projeleri seçip e, uygulama, bir tanesini uygulamaya karar veriyor. Biz bu yöntemin içinde dahil olmuyoruz. E, çok yanlış çünkü bu uygulamayı. E, amacımız bu tarz uygulamaların azalt, azaltılması. Bunun içinde tüm meslektaşlarımızın için açıkçası Çabasına ihtiyacımız var. E, Aksi terteklerde böyle hani sadece birkaç sayılı firma bunu yaptığı zaman doğum şartlık yapmış oluyorsunuz. E, bir de bilinçlenen bir kesim var, o bizi çok e, mutlu ediyor. Çağrılı e, yarışma açıyor firmalar ve e, projenin karşılığını da, yani çalışmalarımızın karşılığını da vererek 4-5 tane e, kendi çizgisine yakın firmayı belirleyip bu firmalar arasında e, seçim yapmaya çalışıyor yapılmış projeler üzerinden ve bu değerlendirmeyi de e, yönetim kurulu üyeleri ve projeyle ilgili e, çalışacak kişilerin fikirlerini alıyorlar. Hatta e, projeleri daha sonra sunarak işte farklı kişilerin, hatta satacakları kitlenin, e, görüşlerini değer verdikleri kitlenin e, fikirlerini alarak e, onların oylarını da belirliyorlar ve daha sonra kendi fikirleriyle birleştirip seçiyorlar. E, bu tarz yöntemler gerçekten hani, artmaya başladıkça projelerin kalitesi çok daha fazla artacak diye düşünüyoruz. Mutlu ediyor bizi. Ya, İzmir'de de bunun böyle gerçekleşiyor olması e, bunu isteyen yatırımcıların, bunu örgütleyen yatırımcıların oluyor olması aslında sevindirici. Bunu dinlendirmek şu anlamda önemli. Şimdi bizim programımızı dinleyen herkes mimar değil. Hatta çoğunluğu mimar değil. Yani mimarlar dinliyor da mimar olmayanlar da Şimdi çevrelerindeki bu bütün binaların hangi yöntem içerisinden de yapılıp inşa edildiğini bilmeye hakkı var mı insanlara? Çünkü pek çok kişinin hayatı da etkiliyor sonuç olarak bu. İşte bir mimara gidip bir projeden yani bir kişinin bir mimara gidip ondan bir ev ya da kendi evinin iç mekanının dekorasyonu vesaire gibi o küçük ölçeklerdeki projeyi istemesi, ve elde etmesiyle bu büyük ölçekteki proje süreçlerini elde edilmesi arasında tıpkı çok fark var ve bizim piyasada da tartıştığımız yani sektörün kendisinin bütün problemlerini kuran aslında bütün süreçler de o yöntemin içinden gelişiyor. Kim yatırımını yapıyor, o e, hacimde, o boyutta o yapıyı yapma iznini hangi süreçler altında alıyor, hangi mimarlar tasarlatıyor, hangi mimarlardan dediğim gibi emeğinin karşılığını vererek teklif topluyor. Bunlar aslında problem olarak tartıştığımız ve gündelik hayata da yansıyan pek çok şeyin aslında temeli. En azından bunu bu anlamda biraz açacak şekilde örgütleyen gayrimenkul firmalarının oluyor olması belki kent için bir avantaj olabilir. Bu da yani İzmir'in içerisinde böyle bir şeyin gelişmesi anlamında da ilginç olabilir. İstanbul'da da benzer örnekler oluyor ama belki bir öteye daha taşınabilir işte daha da açık paylaşımlarda belki geliştirilebilir. Belki aslında yatırımcı birlikte de röportaj yapmak bu anlamda iyi olur diye şimdi kendi kendime düşündüm. faydası olur. Aslında elde edilen sonuç anlamında da daha nitelikli e, ürünler elde ediyor e, firmalar. E, sonuçta çağrılı yarışmaya davet ettiği firmaların, mimari firmaların kendilerine yakın olması, öncelikle e, e, önüne gelene ya bir yap, yapın, görelim bakalım ne çıkıyor demektense yakın olan mimari filmayı tespit etme süreci bir onu bir adım nitelikli ürün elde etmeye doğru teşvik ediyor. Ee, ben bu noktada aslında bir oran da vermek istiyorum. Bugüne kadar, yani bu aralar bugüne kadar demeyeyim bu aralar aldığımız işlerin e, %70'i direkt Hani bizim çizgimizi biliyor ve demirce çalışmak istiyorum diyor ve ee, bizden teklif alıyor, ediyor Daha hiçbir e, çizgi ortaya koymadan biz işe başlıyoruz, sözleşmemizle birlikte başlıyoruz. Geri kalan yüzde çağrılı yarışma oluyor. Ee, biz, çok samimi söylüyorum, bizim demirce e, maddi anlamda, dönüşler anlamında yegane kara, kararı e, e, yani verdiğimiz kararın yani etkisini gördüğünüz durum şu oldu. Biz bila bedel ortaya proje koymayacağız. Biz ya anlaşırız çalışırız ya da ön proje bedelini çağrılı yarışma yaparlar ve net olarak o şekilde ilerleriz. Biz bunu e, karar verdikten sonra siz emin olun kafanızda da zaten şöyle oturtuyorsunuz e, ben bunu aslında Karşımdaki insana gayrimenkul geliştirecek olan firmaya saygımdan yanıyorum. Çünkü şöyle ifade ediyorsunuz, biz hani ortaya bir proje yaptığımız zaman ben zaten oraya o bölgenin özelliklerine, senin kullanım ihtiyacına yönelik tam konsantre olamıyor Çünkü iş kesin benim değil ortaya, daha önce yaptıklarımdan, o an içinden geçen, tam düşünmeden hızlıca bir şey ortaya koymak zorundayım. Çünkü senin gibi bu ortaya proje koymamı isteyen onlarca firma var. Ama biz bu şeyi kendi içindeki bilinçlenmeyi tamamladıktan sonra, bu karar verdikten sonra müşteriler de, müşteri diyeceğim dediğim gibi yani menkul firmalar da otomatikman evet haklısın. Biz çünkü bu güne kadar ortaya çok proje konumasını istedik ama hiç tam anlamıyla konsantre olamadıkları için e, tam anlamıyla biz de kendimize yakın bulamadık. E, zaten hani e, çok net bir aslında hepimizi kavrayabileceği, altlayabileceği bir durum Aynen. bu. Fikir aklına yani hem kendi fikrine hem de işte beğenirsen senin olacak olan o fikri ve emeğe kıymetini vermek, onun karşılığını vermek ve o fikri üreten insanları beslemek ve ayakta tutabilmenin aslında bir yöntemi yani sonuçta ee, bu tamam nitelikli bir çevre olarak hepimize yansıyor ama yani tamam hani eğer en üst önçeklüğüne bakarsak ama yatırımcılığın kendisine de olumlu olarak yansıyor. Çünkü o zaman seçebileceği firmaları aslında yani gelecekte ileride kendisi için de kazanç sağlayacak projeleri çizecek olan firmaları aslında finanse etmiş oluyor. Bugün onunla çalışmıyor ama yarın belki onunla çalışacak çünkü o proje için belki o ona gerçekten tam istediği şeyi verecek. Peki sizin nitelikli bu işlerinizi görebileceğiniz web sitesini de söyleyelim, adresi verelim çünkü her şeyi sözle anlatamıyoruz maalesef. Demirce.com www.demirce.com Siz de baktığınız zaman benim neden girip onlarla röportaj yapmak istediğimi ya da neden yapmak? istemiş olabileceğimi anlayacaksınız diyorum. Ee, eğer tar üstünde tartışabiliriz. Onaylamayanlar varsa ama ikinize de teşekkür ediyorum ben beni aradığınız için. Ee, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese Çok teşekkür ediyoruz. Layın gördüğünüz için çok sağ olun. Çok güzel. Very good. Great. Açık mimarlık.